1333, numaralı konu, Ebu Derda'nın ilmerabeti, evet, Ebu Derda, eğer üç haslet olmasaydı kesinlikle dünyada kalmamayı daha tercih edecektim, dedi, onlar nedir, diye sordum, Ebu Derda, eğer ebedi hayatımı kazanmak için, gece ile gündüzü ardarda arda getiren Allah için yüzümü yere koymak, sıcak zamanlarda susuz kalmak ve meyvelerin seçilişi gibi, sözlerin iyisini seçip söyleyenlerin yanında oturmak olmasaydı, dünyada kalmak istemezdim, dedi.